Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru Günaydın Cengiz Ömer günaydın, günaydın. Kendine günaydın. gelebildin mi? Nasıl? Kendine gelebildin mi diyorum ee, Şeyden. Kopenhag'dan mı? Yes, Kopenhag işte. Üstümüzden de başka evet. Kozmik odalar filan da tabi hmm. evet yani bu, bu astrolojide sorun var galiba bazı gezegenler geri ileri falan, hareket halinde değil mi Bir şeyler asıl 2012 tabi geliyor maya evet, evet 12 aralığı bekle ee, iyi bir şey kalmadı hayırlısıyla evet. kıyamet gününe evet burada e, hakikaten çok ağır bir yıl sonu şeyine girdik vallahi nefes almakta güçlük çekebiliyor insan yani. evet Ne yapalım? Yani başa gelen çekilir. <gülüyor> başa gelen çekilir evet. Evet neyle? Bugün Kopenhag'da biraz... Yani Kopenhag'la bu şimdi çok ilginç bir gelişme oldu tabii. Kopenhag ayın 18'inde bitti. Yani güya bitti işte neyse. Kapandı değil mi? Yani Bon ve Meksiko City'de mi yapacaklarmış diğerini? Evet bundan sonraki aynı tarihte Aralık'ta ...Meksiko Mexico City'de... ...Meksiko City'de mi? Evet. Dünyanın en kirli kentlerinden birinde yani. Evet ama o zamana kadar temizler. Tabii <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 18'inde Kopenhag... E, ...sona erdi. Ya pardon... ...bir ufacık girişte... ...bir parantez açacağım ama... ...Kop15 e, evet. sitesine... ...girilirse... Evet. Son oturum yani biz herkes terk ettikten sonra Sabaha karşı yapılan oturumda bir saat ara verilip sonra tekrar toplanmasını öneriyor başbakan. Evet. sen Evet. Onu filmden genel kurul salonunda plenary salonundaki olup bitenleri seyretmeye lütfen herkese. Doymazsınız. Doymazsınız yani <gülüyor> başbakan çok yorgundum ondan oldu diyor. çekiç vurup toplantı. Alel geçiriyor. Aha. Yanındakiler uyarıyorlar sayın bakın söz isteyen var usul hakkında konuşmak isteyen var. Olmaz diyor tak de, çekici vuruyor sonra da özür diliyor. Röportajını unuttum şey okudum. Kopenhag yani Danimarkalılar sınıfta kaldı diyordun. Yani, bu, <gülüyor> şey, ya, Danimarka organizasyon konusunda. ...başbakanı görmeye değer ama yani... ...kusura bakmayın diyor... ...sonra da buyurun Sayın Tuvalü Delegesi diyor... <gülüyor> <gülüyor> ...Tuvvalü Delegesi de... Evet. ...şarap cana vaziyetleri yapıyor... <gülüyor> ...böyle enteresan bir şey... Yani ...herkese tavsiye ederim... ...o son oturumu sabaha karşı olan... <gülüyor> ...pardon evet... ...diyeceğim şu... ...18'inde Kopenhag bittikten 3 gün sonra... ...Türkiye Avrupa Birliği ile... ...çevre faslını açtı... ...evet... Yani bu iki yani Türkiye bu konularda hassas bir ülke olsa veya hükümet bu konularda hassas olsa şaşırmayacağım tabii ama hakikaten yani Kopenhag'daki performansla bu çevre faslının açılması tam şizofrenik bir durum aslında. ...bu arada yeri gelmişken söyleyeyim... ...artık açılabilecek pek bir başlık kalmadı... ...dört tane başlık kaldı... ...bir tanesi hmm. gıda güvenliği... ...imkansız... ...sosyal politika istenmiyor... ...kamu alımları... ...o da istenmiyor... ...ve rekabet çok zor... Peki istenmiyor ne demek? Yani istenmiyor... ...bu başlığın açılış kriterleri var... ...mesela sosyal politikanın açılış kriterlerinde... bu e, sendika eşikleri meselesi var e, iş yerlerinin toplu iş yerlerinde sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için e, belli sayıda e, işçiyi çalışanı e, o sendikada görme, e, görmek gerekiyor olmaları gerekiyor e, halbuki öyle bir e, çok yüksek bu yüzde elli artı bir yani hmm. çalışanların yüzde elli'sinden bir kişinin e, daha fazla yani elli küsur olması gerekiyor ki o sendika o iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapabilsin hükümet bunu istemiyor tabii evet, Türkiye yani bu verenler de istemiyor evet, yani, evet. bu başlıkların açılmasından yana değil yani dört başlık kaldı bakalım bu yıl içerisinde hangisi açılır kapatalım parantezi şimdi bu çevre fasının açılması'nın hikayesi ilginç. Ee, bu tamamen e, İsveç'in yani dönem başkanı, işte yarın dönem başkanlığı sona erecek olan İsveç'in e, iradesiyle e, açıldı bu başlık. Zira e, Türkiye'nin e, yani Hırvatistan'dan ve müzakere eden bütün ülkelerden istenen bu başlığın açılabilmesi için bir eylem planı var. Hırvatların eylem planından e, bahsetmiştik hatırlıyorum e, programda. E, 140 evet. sayfalık kocaman bir Ee, bir eylem planıydı yanılmıyorsam açık sitede de yayınlamıştık evet ee, ve e, şimdi ortada böyle bir eylem planı yok ben sordum soruşturdum hem Ankara'ya hem Brüksel'e dediler böyle bir plan yok e dedim nasıl açıldı bu başlık Vallahi dediler bu Kopenhag'daki strateji belgesini verdik dediler. Allah Allah <gülüyor> düşünebiliyor musun? Şimdi yani e, o, o, o bir, bir, bir, bir berbat yüz kızartıcı bir belge o. Yani strateji belgesi. E, ne dediği belli değil. E, i̇çinde e, muazzam tutarsızlıklar var. E, anladın hangisinden bahsettiğimi evet, değil evet. mi? Hı -hı. Evet. Hiçbir taahhüt vermeyen, tuhaf Bu, bir belge. Bu şey yani işte yükselme, yani salımların artışından indirim öngören, gerçek bir indirim öngörmeyen. Tabii, tabii. Hoş diğer yani yoldaşlarımız Güney Afrika Çin ve Hindistan da aynı şeyi söylüyor ama Türkiye'nin tarihleri çok düşük tabii her neyse bu strateji belgesi üzerinden başlık açılmış hakikaten inanılır gibi değil yani bu, bu şu demek İsveçlenden Başkanlığı önünde başka açacak fasıl kalmadığı için bunu açmış aslında. Hmm. Ee, ama buna da şükür aslında bu hükümete ve bürokrasiye verilmiş tehlikeli bir hediye tabii. Çünkü niye? Bu başlık artık açık, e, müzakereler başlayınca çok uzun sürecek tabii. Bu başlığın altından kalkmak kolay değil. Ama e, kanaatimce çevre ve ekoloji hareketi için Türkiye'deki bu muazzam bir kaldıraç e, vazifesi görecektir. Yani burada Ankara ve esas Brüksel'de doğrudan ilişkiye geçmek gerekiyor. Yani Brüksel'deki Çevre Genel Müdürlüğü ile ve Çevre Genel Müdürlüğü'nde Türkiye'nin e, müzakereleriyle ilgili masayla e, ilişki kurmak gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nin çevre mevzuatı dahi ki yani kusursuz değil tabi yani Türkiye'nin o güdük ol yani var mı yok mu belli olmayan son derece iptidai çevre mevzuatından bin kat daha ileri tabi dolayısıyla burada bir e, hakikaten bir fırsat penceresi moda deyimiyle e, açıldı sanki bunu değerlendirmek gerekiyor bu önemli evet e, 12. Faslı. senin pek öyle bir niyetin yok bakıyorum yani hiç heyecanlanmadın Faslın açılmasından mı Yani çevre Aslında açılmasını. <gülüyor> çevre e, Yok bence de çok o, açılmasını elbette e, olumlu bir değerlendirmeme imkan yok. Fakat e, sonucu hakkında çok iyimser olmakta kolay değil herhalde Türkiye. Nereden geliyor bu kötümsellik <gülüyor> ya? <gülüyor> sabah sabah hava güzel bak pırıl pırıl hava. Daha ne istiyorsun? Üçüncü. Tomurcuklar açtı, bir çiçekler, bizim buradaki martılar çiftleşmeye başladı falan. Ne var? <gülüyor> bahar. Evet. evet. Erken bir bahar. Arkadan don gelecektir. Evet. Sen hesap et. Ama ne olacak? Laylayla, herkes memnun. Kentliler. <gülüyor> Sen <gülüyor> orada bir baykuş gibi her sabah. <gülüyor> evet. Değil mi? evet. tellalı gibi evet. değilim. <gülüyor> Peki sonuç e, Vallahi sonuç şu şimdi bu tartışma yani bu konuda tartışma başlamış olması bile önemli. Yani bu çevre e, faslı üzerine konuşulacak illaki. ve bu e, yani bütün fasıllar aslında toplumu ilgilendiriyor e, açılmış olan ama e, tabi Avrupa Birliği meselesi bürokratik bir e, alana sıkışmış olduğu için Türkiye'de kimsenin ne olduğundan haberi yok. Bu fasılla ilgili, Yani, ve yani iklim değişikliği mevzularının giderek Türkiye'de daha fazla konuşulduğunu düşünecek olursak, bu faslın açılması e, bu e, tartışmaları, bu e, soruları, bu arayışları e, başka bir yere taşıyacak, daha olumlu bir yere taşıyacak gibi geliyor bana. Buradan yararlanmak lazım. Mesela bir etki analizi tartışması başladı şimdi, e, etki analizinden kas. Şu, bu çevre faslı e, uygulanmaya başlandığında Türkiye'de e, bunun sanayiye e, ve dolayısıyla Türkiye'nin rekabet gücüne ekonomik anlamda söylüyorum etkisi ne olacak? Şimdi bunun üzerine bir iki tane rakam dolaşıyor. Bir eski bir rakam var 60 milyarlık e, bir sanayi kolunun e, zamanında çok eskiden yaptırdığı bir e, hızlı bir çalışmaydı bu 60 milyar. Bir de... E, Ee, çevre e, komisyonu e, meclisteki çevre komisyonu başkan yardımcısının bugünlerde telaffuz etti Mustafa Öztürk galiba evet. ee, telaffuz ettiği bir 86 milyar var şimdi bu rakam nereden çıktı belli değil. Bu rakamı bürokrasi sık sık kullanıyor artık. Yani bunun masrafı şu kadar olacak. Ey Türk milleti diye sağda solda konuşuyorlar. Brüksel'deki, daimi temsilcilikteki uzmanlar da benzer rakamı, aynı rakamı dile getiriyor. Şimdi bu rakamın nereden çıktığı belli değil bir kere. Çünkü Türkiye'de doğru dürüst bir etki analizi yapılmadı daha. Yani maliyetin ne olacağı bilimsel bir şekilde... hesaplanmadı, nereden uydurulduğu katiyen belli değil. Şimdi DTP'nin biliyorsun heh, bu işte, Kyoto'yla ilgili bir heh, şimdi yaptırdığı bir çalışma var. Biliyorsun o çalışma yayınlanmadı. Ee, Devlet Planlama Teşkilatının bir çok gene kozmik bir sır niteliğinde olan Bir şeyi var bu Kyoto protokolüne taraf evet. olursa Türkiye işte 150 milyara kadar varan hı hı. dolar olarak söylüyorum. Bir masrafı e, olacağı söylentisi vardır. Bunun nereden geldiği sorulunca da ben bunu Haluk Özdalga ile de konuşma fırsatını bulmuştum. Hı hı hı. İstanbul Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı. Başkanı evet. E, o da sayısı, DTP'den yani. böyle bir şey gelmiş ama ben de sordum ve kaynağına ulaşamadım demişti. Kendisi de ulaşamamıştı. Yani. Şimdi bunu yapan hocalar var. Yani bunun kimi, kimi kime yaptırıldı. Bu senaryo, e, bu, bu işin uzmanlarına yaptırıldı fakat e, DPT bunu onaylamadı ve kamuoyuna da açıklamadı dolayısıyla bir kenarda tutuyorlar. Evet. E, yalnız buradaki e, yaklaşım e, Bu konunun uzmanlarının söylediğini aktarıyorum. Bu konudaki yaklaşım sadece maliyet üzerinden yürüyen bir yaklaşım. Ee, yani Türkiye'de bu, bu kaça patlar yani tamamen tüccar bezirgan kafasıyla yapılmış bir e, yapılmış değil. Ee, geçerli cari yaklaşım böyle Evet, yani, yani hiç... kaça patlar bu bize abicim Büy ee, la, tamamen e, ben... öyle yani büyü büyüme sınırsız büyümemizin ne ölçüde engeller halbuki, evet. halbuki bu tip çalışmalar ve artık etki analizleri maliyet fayda e, üzerinden yürüyor yani maliyet tamam bir maliyeti var ama bunun bir getirisi de var Ve nitekim Greenpeace'in yaptığı yani Hilal Atıcı'nın yaptığı bu e, enerji evrimi, devrimi çalışması tamamen bu e, gözlükle meseleye bakıyor. Ve e, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra yapılan senaryolarda eğer e, fosil enerjiden yenilenebilir enerjiye geçilirse bunun maliyetinin ilk aşamada belki biraz e, yüksek olacağı ama arkadan Orta ve uzun vadede bunun faydasının getirisinin çok daha fazla olacağı evet, nitekim, ayan beyan evet, gayet bilimsel bir şekilde yeşil, ortaya çıkıyor bu kadar basit. yani burada, Yeşiller de aynı hesabı. Elbette hocam herkes yani, yani ya. aklı olan bu hesabı yapıyor ama e, şimdi burada bir tabii bir yaklaşım meselesi var yani burada bir sınırsız kalkınma. Ee, AK Parti'nin adı biliyorsun Adalet ve Kalkınma Partisi yani unutmayalım. Bir sınırsız bir kalkınma az gelişmiş bir ekonomiden neredeyse bir israf ekonomisine geçişin yollarının döşendiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani ee, burada Bu, bu tabii e, yani dünyadaki tartışmalara Kopenhag'da e, eminim bütün bunlar dile getirilmiştir. Okuduğumdan en azından onu anlıyorum. Ee, yani artık bu tartışma çok gerilerde kalan bir tartışma. Yani. Evet, bu mi? tip bir kalkınma bitti. Yok böyle bir şey. Türkiye biliyorsun e, şeyinden, boyundan posundan daha fazla hayat alanı kullanıyor. Bu e, e, yapılan e, hesaplar e, bunu açıkça ortaya koyuyor. Yani e, bu iz e, küresel... E, ayak izi e, hesapları bir buçuk galiba dünyadan fazla e, Türkiye hayat alanı kullanıyor. Yani Türkiye'yi yani Türkiye hızla kirleten ve kirleteceğim diye de direten, e, tepinen bir ülke görüntüsü veriyorsunuz Evet, yani Kopenhag'da ayrıca büyük bir Bir delegasyon olmasına rağmen pek bir şey tabii söylenmedi ama e, belirgin olan şey de iş çevreleriyle birlikte orada boy gösteriliyor olması da çok uh, anlamlıydı evet. bir açıdan. E, üstelik de hedef belirlememek ve şeyi de e, %119'luk bir artışla dünyanın en hızla salım, e, seragazı salımlarının artıran ülkesi evet. belki de oldu. Hiç sözü edilmeyen şeylerden biriydi tabii Ama şeyde ağlamışlar orada bizi ek birden çıkartın gelişmiş ülkeler onu kim soktuysa tabii biz bilmem kaçıncı ekonomi terhaneleriyle o listeye e, dahil edilmek istemişizdir eminim. yani gelişmiş ülkeler listesine ondan sonra Demir en zamanında olmuştu. E tabi yani ha ilk ilk başta evet, evet Kop bir zamanında değil mi? Yani kendisini Türkiye'yi soktu daha güzel şık durur diye gelişmiş olmak tabii. daha iyidir ha. diye sok. Yani o o o o şeylerde haklılar belki de. Yani tabii ki E, gelişmiş olmayan ekonomilere çok ciddi bir e, kaynak transferi, iklim borcu vesaire gibi çok önemli konseptler tartışılıyordu. Yepyeni konseptler ama hem şeyi tartışıp sü sınırsız büyümeyi e, öngörüp hem de Yardım istemek gelişme yolunda ve işte bir yandan buna küresel bir çözüm isteyip ve Başbakan'ın söylediği gibi Amerika'da iklim zirvesine katıldığında New York'ta hem bunu isteyip hem de ondan sonra da işte hemen arkasından 47 tane kömür yakıtlı termik santrali devreye sokma planları E, çelişki da, üstüne tabi 2500 dedi. kilometrelik bir karayolunu öngörüyor tabii. bir de 3. köprüyü daha yeni ulaştırma bakanı söyledi otoyol değil misin tabi beton asfalt evet. şimdi buradaki yani bitmez tükenmez bu 17. ve 16. bilmem kaçıncı en büyük ekonomi e, böbürlenmelerinin e, ardından e, yani kimsenin her yıl yayınlanan bu e, insani kalkınma beşeri kalkınma endeksi var ya Birleşmiş Milletler'in evet. mesela orada Türkiye sürünüyor orta kalkınma düzeyinde bir türlü gelişmiş kategoriye geçemedi Şimdi onu gerekçe olarak göstermişler Kopenhag'da ya bakın biz aslında çok fakiriz yani siz bakmayın biz ek birde görünüyoruz ama biz aslında çok fakir gelişmekte olan bir ülkeyiz bizi buradan çıkarıp demişler yani yüz kızartacak hakikaten ve e, işte bir onunla da bitmiyor hiçbir taahhüt vermeden oradan kurtuldular veya kurtulduklarını sandılar şimdi burada bir temel bir sorun var yani bu sadece Türkiye'yi de e, bağlamıyor bu dünyayı bağlayan bu kalkınma modeli sorunu bir elime bir kitap geçti ondan biraz bahsetmek istiyorum bu alengra bir Fransız sosyologun kitabı maalesef Türkçesi tercümesi yok 2007 De yayınlanmış Ateş Tercihi iklim krizinin köklerinde diye bir kitap bu. Ee, hmm. Sanayi devrimini gerçekleştiren batı toplumları ateşi tercih ettiler diyor Alengra. Yani gelişmek ve kalkınmak için petrol ve kömürü seçtiler diyor. Hmm. Ama ateş yani ya da ısı teknolojisinin seçimi olağan teknik bir evrimin veya tarihi bir determinizmin, determinizmin sonucu değildi diyor. Yani, İlla ki e, bu termoendüstriyel Ee, tercih gerekmiyordu diyor. Bunun arkasında hem tesadüf hem de bilinçli bir seçim vardı diyor. Bu seçim diyor, sanılanın aksine çok eskilere de uzanmıyordu. 1830'lardaki lokomotife day e, lokomotiften itibaren hayal lokomotifin hayatımıza girmesiyle başlatıyor e, süreci. Tren tabii hem hız, hem dakiklik, hem de uzun mesafe katetme E, olana sunuyor ve toplumsal kültürü baştan aşağı tabi değiştiriyor tabi kapitalizmle de birlikte ilerliyor bir de trenin yanında tren yolu boyunca döşenen telgraf telleri sayesinde bizi sanal ve saniyesinde iletişimle tanıştırıyor, tanıştırdı diyor. Evet. Şimdi arkadan dünya savaşları gelince teknolojik e, mecralar da e, daha yani savaşlar, savaşla gelişiyor teknoloji. Uçak, telekomünikasyon ve daha yakın zamandaki iletişim iletişim teknolojileri. Bunlar bu yeni dizaynlarla ortaya çok kısa bir zaman diliminde aslında 1830'lardan aldığında Doğa üzerinde bu zamana kadar görülmemiş boyutlarda ve sonuçları da hiç belli olmayan veya işte giderek belli olan bir hakimiyet kurmamızı beraberinde getirdi diyor. Şimdi bu, bu tespitler çok önemli. Yani böyle bir e, kader yok. Bu, bu kader gibi görünen bu teknolojik seçimin e, bu minvalde cereyan etmesi şart değildi diyor. Mesela kömür kullanmaksızın ...yel değirmenlerinden rüzgar enerjisini elektriğe dönüştüren türbinlere bal gibi geçebilirdik diyor adam. İşte bu da zaten e, tamamen doğru bu tabii. Ve bu da bizi şeye getiriyor yani fosil yakıtların Hı -hı. E, en ucuz enerji biçimi olarak seçim. Çok, çok bilinçli bir seçim ve sübvansiyone ediliyorlar zaten tabii. her yerde başta Amerika olmak üzere. Zaman, onların kullanı o zaman mutlaka kullanılacaklardır, yakılacaklardır en ucuzu oldu. Bu evet. durumun değişmesi lazım. Ama ilk defa yani ben de bunu eklemek istiyordum mesela onu söyleyeyim yani Kopenhag'da e, bir anlaşma çıkmadı, bir mutabakat çıkmadı. Ama bunda belki de o kadar e, yakınılacak ve dönülecek bir şey yok. Aksine de olabilir çünkü James Sondra diyor ki işte iklim bilimci. <gülüyor> Yani bu fosil yakıtların en ucuz enerji olarak kullanılmasıyla imkansız olduğunu tespit edip çok basit bir sistemle dönmemiz lazım ve bunun ipuçları da vardı. Hiç anlaşma yapılsaydı sulandırılmış bir şey ondan daha çok daha zor çıkabilirdik diyor. Şimdi mesela Türkiye'de dahil 31 Ocak son tarih bütün ülkeler. Açıklama yapmak zorundalar ne kadar salım yaptıklarını ve ne tedbir alacaklarını. Yani 1 Şubat'tan itibaren yeniden büyük kavgalar ve mücadelelerin başlayacağını... Türkiye'de kampanya başlıyor mu bununla ilgili e, hükümet e, üzerinde? Henüz bilmiyorum ama e, şahat, biz sürekli bir kampanyada halindeyiz açık radyo olarak. Şunu söylemek istiyorum son olarak yani bu kömür tüketip... Parasal karşılığını ödeyerek çevreye katkı yapmak artık mümkün değil. Değil evet. Temiz yani, kömür diye de bir şey yok. Ha, kömürden vazgeçebilmek ve icabında bunu alışılagelmiş hayat tarzından seragat ederek yapabilmek gerekiyor. Yani bu kirleten öder yaklaşımı var ya artık bunun bir, pek bir geçerliliği de yok. Yani batıya bakarak onlar gelişirken çevreyi berbat etti. Şimdi sıra bizde ileride bakarız çevreye demenin de geçerliliği yok. Çünkü artık bu batıdaki... Teknolojik seçim yani 1830'larda başlayan yani çok yakın bir zaman 1830. Ya bu teknolojik tercih bunu dünyaya mal etmek ve sonuçlarına kaplanmak artık mümkün değil. Yani burada çok daha mütevazi bir e, bir yaşam biçimine doğru evrilmek gerekiyor. Yani bunun da Türkiye'de bunun şu sırada tam tersini yapıyor. Evet. Tam zamanı da şu işte yani karbon salımlarına, karbona Fiyatla gittikçe artan bir fiyat koymak ki insanlar da hayat tarzını değiştirip da alternatife temiz enerji kaynaklarına yönelebilsinler. Aksi takdirde bunun sübvansiyonu edilmesi halinde hayat tarzı falan değişemez hiç şüphesiz Elbette, tabii. Ama yani başka şey değişir. <gülüyor> evet Bak, değişiyor. Hava bile. pırıl pırıl işte. <gülüyor> Biz de konuşuyoruz. Burada. Peki. <gülüyor> ee, <gülüyor> o. oldu görüşmek üzere çok teşekkürler. İyi yıllar. Olsun. İyi yıllar. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.